Peki bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiye baade Sabah şerifleriniz hayır olsun Fıkın mukaddimesini ikmal edelim hem de metne başlamış olalım Birinci dersimiz muhtar Fıkın dönemlerinden bahsediyorduk birinci dönem demiştik Allah Resulü Aleyhisselam zamanı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde fıkhın merkezinde vahiy var. İkinci dönem sahabe sahabe döneminde rıdvanullah aleyhim ecmaîn fıkhın merkezinde ictihad var. 3. Tabiun dönemi. Nereden alıyordu ismini Tabiun? Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetten? "Vasabikul evvelun mine'l muhacirin ve'l ansar" وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ Bu ayetten alıyordu. Peki, tabi'in döneminde fıkhın iki merkezi vardı. Bir tarafta ehli hadis vardı, bir tarafta ehli rey vardı. Ehli hadisin başında kim vardı? Said bin Müseyyeb. Peki ehli reyin başında kim vardı? İbrahim en nefai vardı. Fakat biz bunlara ehli rey derken neden biz bunlara ehli rey diyoruz? yani orada sorun çok problem çok çok ihtiyaç iştah ediyorlar. İhtiyada fazla tevessül ettiklerinden dolayı ehli rey diyorlar. Yoksa yani Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ayet kelimeyi bırakıp hadisi bırakıp e, aklıyla amel eden bir fakih değil. Bu meselede Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ile İmam Bâkır arasında bir ihtilaf var demiştim. Hani İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, hacca gidiyor, İmam bakır da ona diyor ki Duyduğuma göre sen aklınla deden Muhammed aleyhisselamın dinini değiştiriyorsun. Ebu Hanife diyor ki eğer aklımla deden Muhammed Aleyhisselâtu Vesselâm'ın dinini değiştiriyorsan, böyle bir iddian varsa o zaman ben de sana üç tane soru sorayım, bunlara cevap ver diyor. Yani burada bir muhakeme yapalım. Aklımla Allah Resulü Aleyhisselam'ın dinine müdahil oluyor muyum? Üç tane soru soruyor Ebu Hanife. Bir ne diyor? Kadın mı daha güçlü, erkek mi? Hangisi? Erkek daha güçlü. Peki yardım yaparken kime yardım yaparsınız? Zayıf olana yaparsınız. Peki ben mirasta erkek ne kadar, kadın ne kadar alacak derken diyorum ki erkek iki, Kadın bir alacak Eğer aklımla fetva vermiş olsaydım Ayeti hadisi bir tarafa bıraksaydım O zaman diyecektim ki Zayıf olana daha çok verin Çünkü onun daha fazla ihtiyacı var Fakat demedim Neden? Çünkü deden Hz. Muhammed Aleyhisselam'a gelen Kur'an-ı Hakim'de Lizzekeri mislu hazzil unseyn yazıyor Erkek iki Kadın bir pay alacak İki diyor Meni mi daha pis yoksa idrar mı daha pis? Hangisi idrar daha pis? Peki eğer aklım etmiş olsaydım daha pis olan idrar bedenden çıkınca daha büyük temizlik yapmak gerekirdi. Ama öyle demiyorum. Ne diyorum? İdrar çıktığı zaman abdest alın. Efendim meni çıktığı zaman ve inküntumcunu ben fettaharul. O zaman gusül abdest alın. Hakikatte meni Idrarı kadar necis değil ama ona rağmen meni çıkınca daha büyük temizlik yapın, gusül abdest alın diyorum. Aklımla hareket etseydim diyecektim ki helaya gittiğinizde işte daha necis olanlar insan bedeninden çıkıyorlar. Daha büyük bir temizlik yapmak gerekir ama demedim. Çünkü aklımla değil deden Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın getirdiği Kur'an hakimle amel ettim. ''Namaz mı daha büyük ibadet yoksa oruç mu?'' diyor. Hangisi? Namaz daha büyük ibadet. Yani dinin esası. ''Essalâtu imâdu d Rasul ''Râsul emri el-islamu'' Rasul emri el-islamu'' ''Ve amuduhu assalâtu'' ''Vezirvetü senâmihi el Yani Rasul emri el-islamu'' ''Her şeyin başı İslam'' Peki direğin sütunu esası ne? es namaz ve amudu'hu es-salatu ve el-cihadu. Cihadsa onun da zirve noktasıdır. Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tarif ederken namazı Orada bir sütun olarak bizi anlatıyor. Yani Rasul-i Amr-i'l-İslamu ve amudu'hu as ve zirvatu senamihi el-cihadu. Peki yani namaz bu kadar önemli. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bundan hareketle diyor ki eğer ben aklımla hareket etmiş olsaydım, dedem Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a gelen Kur'an'la hakime onun sünnetine itibar etmeseydim diyecektim ki namaz daha büyük ibadet o halde hayız halinde bir kadın namaz kılmadığında kılamadığında oruç tutamadığında sonra kaza ediyor hangisini kaza ediyor? ne diyoruz? namazı değil de orucu kaza ediyor peki hangisi daha önemli? namaz daha önemli daha önemli olanı kaza etmesi gerekir Akıl bunu gerektirir. Ama öyle demiyorum diyor. Neden? Çünkü Ayşe annemiz radıyallahu anhadan gelen hadis-i şerifte radıyallahu anhaya bir kadın geliyor. Diyor ki, ya ben hayız halimden namaz kılayım mı, oruç tutayım mı? Ne diyor ona? E enti haruriyetun. Sen terörist misin diyor. Harura, haricilerin olduğu yer. Sen diyor terörist misin ya? Bir Müslüman kadın olarak... İslam kadını olarak hayız halinde namaz kılınmayacağını, oruç tutulmayacağını nasıl bilmiyorsun diyor. Turası İslam var, tevarus var. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinin sözcüsü kim? Ayşe radıyallahu anh'a. Hayız nifasla alakalı meseleyi televizyon sahibi mi bilir yoksa Ayşe anamız mı bilir? Kim bilir? Ayşe bilir. Kadın fıkhını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alan kim? Ayşe radıyallahu anha. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evlenmesindeki hikmet de bu. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşında, 40 yaşında, 25 yaşındayken 40 yaşında bir kadın alsın Hatice'yi. Onunla beraber olsun çocukları ondan dünyaya gelsin İbrahim hariç. E peki o vefat edince şu kadar zaman bekar kalsın Kimi alıyor? Sevde anamızı alıyor. O da dul bir kadın. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yıllar sonra sevdeyle evleniyor. Peki Medine'de Hazreti Ayşe'nin dışındaki bütün kadınlar onlar da dul ve yaşlı. Neden onları alıyor? Neden? Sahabeye evlenirken ne terkin ediyor? Bekar kadını al. Ama kendisi dul kadınları alıyor. Ve her gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İkindiden sonra hangi hanımının evinde kalacaksa o hanımının evinde bütün eşleri toplanıyor. Annelerimiz toplanıyor. Allah Resulü onlarla ders yapıyor her gün. Hani Buhari hadisi. Bir kadın geliyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haizden soruyor. O kadar teferruata iniyor ki Allah Resulü yüzünü böyle tutuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe anamıza diyor ki sen bunun cevabını ver ayrılıyor oradan yani kadınlara bu meseleyi anlatmak lazım insanlığın yarısı ümmetin yarısı kadınlar peki kadınlara kadın fıkhını erkek nasıl anlatacak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin farklı kabilelerden farklı milletlerden eşleri var yani eğer dünyevi bir amaç olsa, onların en güzellerini bekarlarını alır. Ama 60 yaşında kadın var. Yani bunun artık kadınlıkla alakalı bir duygusu kalmamış. Peki Efendimiz her gün bunlarla ders yapıyor. Onlar muallime oluyorlar, muallime. Gidiyorlar kendi kabilelerine. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın irtihalinden sonra da önce de kendi milletleri içerisinde onların Hususi ders halkaları var. O ders halkalarında kadın fıkhını öğretiyorlar. Kadın İslam'ı nasıl anlayacak, nasıl yaşayacak? Peki şimdi o zaman İmam Bakir Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe sen diyor aklınla dedemin dinini değiştiriyorsun. Üç soru, üçüncüsü neydi? Namaz mı büyük yoksa oruç mu büyük ibadet? E, namaz büyük. O zaman aklımla hükmetmiş olsaydım ey hayızlı kadınlar temiz olunca, e, tuhra ulaştığınız zaman o dönemde hangi namaz e, hangi ibadeti kaza edin? Namazı kaza edin derdim ama demedim. Neden? Kunna nu'maru bi qada'i savmi ve la Çünkü Ayşe anamız radıyallahu anha diyor ki İmam Buhari rivayet ediyor. Biz ''Hayız halimizdeyken namazla kılamazdık, oruçta tutamazdık ama sonrasında temiz olduğumuzda oruçlarımızı kaza etmek bize emredildi.'' diyor Ayşe. Peki Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, o halde yani bundan sonra kalkıp da şunu diyebilir miyiz? Ebu Hanife ehli reydir, aklıyla amel etti. Olur mu? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh sorunların mahşerinde yaşıyor. Allah azze ve celle bu ümmetin sorunlarını, meselelerini çözmek için seçtiği adamlar var böyle seçtiği adamlar. Biz neyiz? Talibiz. Neye? İlme talibiz. Uykusuz kalacaksın, yorulacaksın, terleyeceksin. Yani bunları yapacaksın ki mesafe alabilelim yani yürüyebilelim, ilerleyebilelim. Ama bir de Allah'ın kulları var ki Onlar matlub adam Özel kadroya dahil onlar Özel kadroya görevli Hani Ebu Davud'un hadisinde اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْمَّةِ عَلَى رَأْسِ kulli مِئَةِ سَنَةٍ men يُجَدِّدُوا لَهَا دِينَهَا Dini tecdid edecek Yani tecdid Önündeki engelleri kaldıracak Bir teceddüt var Bir tecdid var Tecdid o İslam mecrasının önünde, kapitalizmadan, komünizmadan, liberalizmadan ne kadar engeller varsa onları kaldırıyorsunuz. Diyorsunuz ki sadece İslam, yalnız İslam. İslam başka bir yanın yedek parçası olmaz. Açıyorsunuz o mecraayı Bir de ne var? Teceddüt var. Teceddüt yenilenme. Aslın görüşünü, aslın anlayışını alma. Yani... O asırda kapitalizma hakimse, hakimse siz kapitalist İslam'dan, komünist İslam'dan, ecil İslam'dan vesaire layıt İslam'dan ondan bahsediyorlar. Bu ne? Bu ihanet. Bu teceddüt, yenilenme, asrın hakim anlayışını alma. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kimlerin geleceğini müjdeliyor? Müceddit. müceddid açıyor. Neyi açıyor? Allah Resulü'nün mecrasının önünü açıyor sünnetin önünü açıyor yani o sünneti bu asırda nasıl anlayacaksınız bu asrı nasıl tatbik edeceksiniz onu gösteriyor işte İmam Gazali'nin yaptığı gibi i̇mam Rabbani'nin yaptığı gibi Ebu Hanife'nin yaptığı gibi bunlar ne yaptılar? önce çağı tanıdılar çağı çağı tanıyacaksın bu asrı tanıyacaksın Kapitalizmi tanımadan onunla hesaplaşamazsın. Yani ringe çıkmadan o rakibi bir izlemek lazım. Adamın tekniğine, duruşuna, gardını nasıl alıyor? Bunları bilmek lazım. Önceden bunu takip ediyorsunuz. Dolayısıyla Ebu Hanife geliyor şimdi. Zındık var, Hint felsefesi var, İran felsefesi var, Yunan felsefesi var. Bütün bunların getirdiği sorular, istifamlar var. Ve bütün bunlarla hesaplaşacaksınız. O halde siz böyle sıradan bir adam olmayacaksınız. Yani orada bir metin kuracaksın, metin inşa edeceksiniz. Peki, efendim bunlar yani ehli rey dediğimiz zaman bugün e, basit idrak sahiplerinin ifadeleri gibi bunlar akıllarıyla amel ediyorlar. İşte biz de akılla amel edelim. Yani nasıl zorlayalım, ayeti zorlayalım, hadisi zorlayalım eğer böyle diyorlarsa onlar Ebu Hanife'ye iftira ediyorlar. Rahmetullahi aleyh diyor ki, avam bana iftira etse ona hakkımı helal ediyorum. Ama ulema bana iftira ediyorsa Rabbimin huzurunda onlarla hesaplaşacağım. Neden? Çünkü ulemadan birisi iftira edince halk ona itibar eder. Ya da Ebu Hanife'yi vasıla kılar, Ebu Hanife üzerinden sapıklık yayar topluma var öyle sefil adamlar var Ebu Hanife ile alakalı İmam-ı alakalı eser yazıyor onun üzerinden kendi tezviratını tevzi ediyor onu pazarlıyor insanlara peki efendim üçüncü dönem saha tabiyun dönemi dedik dördüncü dönem müştehit imamlar dönemi beşinci dönem Taklit, mukallit, mukallitler var bu dönemde. Peki neden taklit başlıyor? Bir, efendim bu Fatimi devleti kurulunca Ezher'i biliyorsunuz Fatimiler, Şiiler, bu Hasan Sabbah vesaire. Yani o da o familyaya ait, o gruba ait bir adam. Peki bunlar devleti kuruyorlar. Mısır'ı ele geçiriyorlar. Çevreyi istila ediyorlar. Ne kadar kadı varsa Ehl-i Sünnet'e ait... Onları görevden alıyorlar. Kendi adamlarını atıyorlar. Medreseleri işgal ediyorlar, kendi adamlarını koyuyorlar. Yani onun için Şah'ın hala büyük bir tehlikesi vardır. Yani işte Suriye adamların elinde, Irak adamların elinde İran Suriye'de yaptığını görüyorsunuz. Ya yani o gün Fatimiler geliyor. Fatimiler buraları istila ediyorlar, işgal ediyorlar. Teravih kıldıran alimi öldürüyorlar. Kıldıramasın diyorlar. O zaman fukaha diyor ki çekilin medresenize çekilin evinize önceki alimleri taklit edin yeni ihtidat etmeyin neden ihtidat etmeyin çünkü halk anlayamaz bu yeni görüş acaba Fatimilere mi ait yoksa ehli sünnet ulemasına fukahasına mı ait bunu anlayamadığından çekilin diyorlar şimdi 100 sene önce bu millet ne yaptı çekildi nereye Dağ köyüne çekildi. Ahırı medrese yaptı. Orada Nur Liza, Multaka, Efendim Mühezzeb vesaire doğuda bunları okuttular. Çekildiler. Peki çekilerek ne yaptılar? Tesettürünü korudu, evini korudu, medresesini korudu. Büyük alim çıkaramadı. Ama netice itibariyle ana hatlarıyla İslam'ı hayatını koruyabildi. Peki açıldık şimdi ne oldu? Modernite yıktı. Neyi yıktı? Müslümanın evini yıktı, kızını yıktı, gelinini yıktı. Müslümanın kızı sokağa çıkıyor, kot pantolonu, başında bez parçası. O bez parçası başarısı olur mu? Olmaz. Yani açıldığınız zaman ve bu açılımı da sizin ulemanız yapmayınca, yönetmeyince işte herkes oradan din adına, İslam adına konuşuyor. Adam tesettür firması kuruyor. Orada iki tane modelist var, onlar çiziyorlar. Ya bu Müslüman kadın giymeyecek mi bunu? Müslüman kadının kıyafetinin nasıl olacağını iki tane modelist mi belirleyecek? Yoksa Allah mı belirleyecek? Allah Resulü mü belirleyecek? Allah Resulü eşar firmalarına karışıyor kardeşim? Kur'an tesettür firmalarının üretip piyasaya çıkardığı o tuniklere, pardüsölere Allah karışıyor mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünneti karıştırıyorlar mı? Hayır. Neden? Eğer dengesiz açılırsanız, ulemanız yoksa, ilim adamınız yoksa, yani ulemanın asıldığı zaman, o dara ağaçlarının kurulduğu zaman bu millet dinini korudu ama şimdi koruyamıyor. Neden? Modernite geldi, vurdu gitti. İstila etti gitti. Onun için... Şimdi buradasınız, elli günlük bir program, belki yoruluyorsunuz, yani olur mu diyorsunuz, her gün sekiz saat ders yapılır mı, bu kadara tahammül edilir mi? Ama kardeşlerim, yani Allah Teala bizi ümmetin yetim kaldığı, kimsesiz kaldığı bir zamanda göster gönderdi. İmam Rabbane Hazretleri buyuruyorlar ki, نَحْوَ الْغَنَائِمْ أَلَّتِي لَا صَاحِبَ لَهَا İnsanlar iktidara koşuyorlar. Fakültelerde hangi fakülteyi bitirince daha yüksek makama gelecekse oraya koşuyorlar. Ulum İslami ortada garip kaldı. Ey irfanı olanlar, imanı olanlar gelin siz de Ulum İslamiye'ye sahip çıkın. Yani Allah Teala bu ümmet içinden sizi seçti. Buraya gönderdi. Kul elhamdülillahi ve selamun ala ibadihi'llezina istafa. Allah'ın seçilmiş kullarına selam. Kime selam? Seçilmiş. Peki Allah siz nasıl seçti? E 5 saatten fazla uyumayacan kardeşim. Yani bu ümmetin ulemasını vurmak için devletlerin yıktılar. Çünkü uleması yoksa bu ümmetin iki tane modeliz bu ümmetin kadınlarını ifsad ediyor işte ettiği İki tane başörtüsü firması kazanacak diye daha çok kazanacak diye başörtülerini süs aletine dönüştürdüler. Ümmetin kadınları sokakta manken gibi dolaşıyorlar. Kıyafetleriyle bize de bize de bakar mısınız diyorlar. Böyle bir tesettür olur mu? E niye oluyor? Çünkü sen ortada yoksun kardeşim. Sen olmayınca bu bu ihanetler geldi bu ümmetin başına. Sen konuşmayınca bu ümmetle, Kur'an'la, sünnetle bu ümmetin irtibatını kuramadığımızdan bu oldu. Peki zamanımız yok. 50 günlük bir zaman. O halde cinnet noktasına gelene kadar. Cinnet noktasına gelene kadar. Yani bize diyecekler ki bu deli oldu, divane oldu. Deli divane olacak kadar ayakta kalacağız. O kadar. Yani o kadar ayakta kalacağız. Allah Teala'nın inayetiyle. O kadara gelirseniz Allah Teala oradan ötesini tekefül ediyor. Yani hepiniz başaracaksınız. Bizden öncekiler, eslafımız İmam Malik rahmetullahi aleyh kandil yok da gidiyor zenginin konağında oturuyor duvarın dibinde kapıda bekçi var, orada kandiller var. Kandilin altında sabaha kadar bulduğu kitapları mutale ediyor. Bir de bugünkü gibi onlar matbaadan çıkmamışlar. El yazması Onları mutala ediyorlar sabaha kadar. Toprakların üzerinde yatıyorlar. Ashab-ı Suffe mescitte orada toprak üzerinde yatıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de o ilmi aldılar. Yani onlar aklınıza gelecek. Bir şu ümmete bakacaksınız, bir esnafa bakacaksınız. Yarın kıyamet günü hesaba gittiğimizde biz vazifemizi yapmadık diye ezilen bu ümmet de gelecek. Bir de kim gelecek? Bizden öncekiler gelecekler. O zor şartlarda ilme, ilmin emanetine sadık, sadakat gösteren alimlerimiz, eslafımız da gelecek. Yani onlarla yüzleşeceğiz. Onun için 50 gün tahammül etmek gerekir. Sabredeceksiniz. Sabredince Allah Teala size ilim verecek, büyük mükafatlar verecek. Sizden anlama seviyesi çok daha düşük olanlar sabrettiler. Allah Teala onlara büyük mükafatlar ihsan etti. Dolayısıyla kesinlikle yani bir fakülte kazanan kardeşim buradaki programı kaldırır. Başta size zor gelebilir. Yani ezber şu ezber, bu ezber. Siz 5 saatten fazla uyumayın. Allah'ın inayetiyle hepiniz muvaffak olacaksınız. Ya bir de Allah Teala size merhamet ediyor. Yani bu ümmetin derdine, davasına Ortak oluyorsunuz. Ortak olmak için buradasınız. Yoksa burada biz yüksek lisans, doktora, payisi dağıtmıyoruz. Niye geldiniz buraya? Allah'ın kitabına sahip çıkmak için geldiniz. Buhari'ye sahip çıkmak için buraya geldiniz. Tasihi niyet. Her sabah tasihi niyet ediyoruz. Yola revan oluyoruz. Her sabah kalktığınız zaman sabah namazında Allah'ın inayetiyle tasihi niyet ediyoruz. Yola revan oluyoruz. Peki... Efendim, taklit dönemi bir. Bu zındıkların tezviratından ümmeti korumak için taklidi teşvik ediyor ulema. iki Ebu Hanife kadar onun talebeleri, talebelerinin talebeleri fakir olmadıklarını biliyorlar. Yani hadlerini biliyorlar değil mi? Ebu Hanife öyle demişti Muhammed Bakir'e. Ne demişti? ''Kıf mekanek ekif mekani ''Haddini bil, haddim bileyim.'' Bu soruların cevabını Ebu Hanife verince... İmam Bakir kalktı, Ebu Hanife'yi alnından öptü. Ne, ne adamsın dedi, ne adamım. Şimdi Ebu Hanife'yi bilmeyen adam konuşuyor. E, İmam Razi, gel kardeşim, konuşuyorsun oradan. Gel bir Razi okuyalım, Beyzavi okuyalım da bak bakalım kimdir İmam Beyzavi. He? Anlayamadıklarından konuşuyorlar. Hele gelseler, otursalar, Beyzavi okusalar görecekler bunların kim olduğunu. Peki, iki... Talebe bakıyor ki ben onun kadar büyük değilim. E hocamın görüşlerini alayım diyor, onları anlatayım. Üç, sürekli sorunlar geliyor. Otursa, iştahat tek başına gücü yetmeyecek bir meseleyi beş günde çözecek insanlar kapıda bekliyorlar. Onun için fetvaları insanlara naklediyorlar ve taklit başlıyor. Peki taklidin delili var mı? Hangi ayetti demiştik? elu, ehle zikri. İn kuntum la ta'lemun. Fe'selu ehle'z-zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız ulemaya sorun, ehli zikre sorun. Ne demek? Onların görüşleriyle amel edin. Bu halde taklit ne? El-ahzu bi-kavli'l-gayri bila ma'rifati delili. Yazın bunu. El-ahzu ''El-ekhzu bi kavlil ''bila ma'rifeti delilihi'' ''El-ekhzu bi kavlil ''bila ma'rifeti delilihi'' Yani bir alimin ''El-ekhzu bi kavlil Yani başka birinin sözünü almak Bir alimin sözünü almak ''bila ma'rifeti delilihi'' Delilini bilmeden ''bila bir alimin görüşünü almaya taklid diyoruz. Aslında taklit hayvanın boynuna boyunduruk atmaya taklit diyoruz. Boyunduruk olur ya hayvanların boynunda. İşte onu koymaya taklit diyoruz. Peki ne alakası var bu taklitle? Yani avam diyor ki ey Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ben Kur'an-ı Hakim'den, sünnetten hüküm çıkaramam. Ben zor okuyorum Kur'an'ı zaten. Nasıl bundan hüküm çıkarayım? Peki sen müştehissin, ben seni taklit ediyorum. Sorumluluğu da senin boynuna verdim işte. Sorumluluk da sende. Onun için e, Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, bir mesele çözünce ne yapıyordu? Allahu Ekber diyordu, seviniyor. Neden? O sorumluluktan kurtuldu diye İmam Malik'i zorluyorlar, fetva ver diyorlar bu meselede. Ne diyor? Ya siz beni cehenneme mi sürükleyeceksiniz diyor. Vermiyorlar. Neden? Biliyorlar ki o fetvanın sorumluluğu onların boynunda. Allah Teala onlara soracak. Peki taklit dönemi başlıyor. Taklit dönemi eserleri var. Metinler, şerler, haşiyeler, fetva kitapları yazılıyor. Onlara ben girmeyeyim, ileride gelirse onlara tekrar döneriz. Ama metne gelmemiz lazım, başlamamız lazım şimdi metne. Peki taklit dönemi bugüne kadar geliyor. Sanayi devriminden sonra yeni meseleler ortaya çıkıyor. Sanayi devriminden sonra Ebu Hanife gibi mutlak müştehitler, İmam Şafii gibi mutlak müştehitler gelmiyor. Mutlak müştehit demek... Kendi usulünü kendi tayin ediyor, Kur'an-ı Kerim'den kendi çıkarıyor, iştahat ediyor. Bunlara mutlak müştehit diyoruz. İkinci sırada müntesip müştehitler var. Kim gibi? Ebu Yusuf Layman, İmam Muhammed gibi. Onlar hocalarının usullerine göre iştahat ediyorlar. Üçüncüsü ise yani ya da bunlara mezhepte müştehit diyoruz ikinci tabakadakilere. Üçüncü tabakada ise ne var? Meselede müştehitler var. Belli konularda iştahat ediyorlar. İşte sanayi devriminden sonra Borsa gibi, sigorta gibi konular çıkıyor Bu konularda iştahat eden Meselede müştehit alimler çıkıyorlar Bugün taklit devam ediyor Ama meselede müştehit olan alimler de var Peki efendim Hanefi mezebinin altı tane temel kitabı var Altı temel kitap nedir bunlar? El-Cami'u-Sagir El camiu kebir es sagir es kebir Ziyadat ve El-asıl Altı kitap Cami'u-sagir, El-Cami'u-sagir Bir, iki, El-Cami'u-l-kebir Üç, Es-siyer-ül-sagir Dört, es siyer kebir Beş, Ziyadat, Altı, El-asıl Şimdi bu altı kitabı hakim şehit, Şehid Mervezi bir araya getiriyor Tekrarları çıkarıyor Tek kitap yapıyor Bu kitabın adı nedir? El Kafidir El kafidir Sonra bu kafiyi kim şerh ediyor? İmam-ı 30 cilt cil Var ya İmam-ı mefsudu. Mefsud neyin şerhi? Bu kafinin şerhi Kafi neden oluşuyor? Hanefi mezhebinin altı temel kitabı Bunların müellifi kim? İmam Muhammed bu altı kitap El-Camu'l-Sagir, El-Camu'l-Kebir kim ait? İmam Muhammed'e İmam Muhammed nereden alıyor bunları? Ebu Hanife'nin sekreteri o imla ediyor yazıyor. Bir kısmını da Ebu Yusuf'tan alıyor. Büyük talebesinden alıyor. Yani demek ki Hanefi mezhebinin altı temel kitabı bunlar. İmam Sarasi ezberliyor. Sarayda, Kuyu'da, Zindanda el Kafi ezberliyor. Yani bu altı kitabın Kulâsasını ezberliyor. Zindanda aşağıdan söylüyor, yukarıdan talebeleri yazıyorlar. Mevsud öyle yazılmış. Var mı öyle bir adam şimdi? He? Tefsir yazabilirsin. İyi bir hafız. Zindana koysunlar, orada tefsir eder. Ama fıkıh yazamaz kardeşim. Hem o metin hafızada olacak, hem burada kuran Hakim. Orada hadis-i şerifler. Bir de meseleleri şafi mezhebiyle mukayese. Şafi fıkhı da sizin zihninizde olacak. Bütün bunlar hafızanızda 30 ciddik bir kitap aşağıdan yukarıya talebe yazdırıyorsanız, o zaman bunlar özel adamlar, özel. Bunlar bu ümmetin sorununu çözsün diye Allah'ın seçip aldığı özel kadro. Peki, bu 6 kitaptan sonra... Metin kitaplar yazılıyor. Şehirler, haşiyeler demiştik. Hanefi mezhebinin dört tane esas metni var. Bu dört tane metin, birisi bir taneyi sokar, öteki başka birini sokar. Yani dördü üzerine ittifak yok ama aşağı yukarı, yani biz şimdi dört tane ihtiyar edelim, şunlardır diyelim. Bunlara el mutunul mubâreke de denir. Ne denir? el mutunul mubâreke mübarek metinler. Talebe bunları ezberler işte. Mesela şimdi bizim okuyacağımız muhtar metni, şurası metin işte. Şu üst tarafı İmam Mevsili 20 yaşlarındayken yazmış bunu. Gençken yazmış. Ee, mesela İmam Nevevi çok çocukken telife başlıyor. Talebe iken eski kitaplarımızı gördüyseniz, şurada metin var, bu kenarlar boştur. Neden boş? Talebe okurken inşada bulunsun. Bir taraftan üresin, yazsın. On için elinin sürekli kalemde olacak kalemde yazacaksınız bunları akşam çekilince vakit buldukça onları tekrar edeceksiniz. Tekrar ederken önceki bildiklerinizden onlara ilave edeceksiniz. Zaten kitap okurken inşa üzerine okumalı. Yani kitap okurken yazı yazabilirsiniz. Yani oturdunuz şöyle, hadi ben yazı yazayım derseniz olmaz. Okuyacaksınız. Okurken bir noktaya geleceksiniz, orada bir havza bulacaksınız, orada bir menba, oradan akıyor işte, orada bir tulaat geliyor size, orada alacaksın kalemi, orada yazacaksın. Yazı öyle gelir. Yani oturdum yazı yazayım olmaz. Yani bu notları da alıp hocayı dinlerken o an bir şey gelir aklınıza, bir terkibe gider zihniniz, orada üretmeye başlarsınız. Peki, El-Mutûnul-Mubâreke nedir bunlar? Bir. Efendim, İmam-ı Nesefi'nin Kenzi, Kenz Kenzud-Dakâik bir. El-Mutûnul-Mubâreke bir. E, müellifini söylüyorum önce. Nesefi kitabın adı Kenzud-Dakâik Kenzud-Dakâik. Üzerine çok şerler var efendim. Teb'in-ül Hakâik, El-Bahrûr-Râik, Ramzul Hakâik efendim. Bunun üzerine şerhtir bunlar. Peki ikincisi ise önce müellif mi söylüyordu? İbnü Saati kitabın adı Mecmûl Bahreyn. Mecmûl Bahreyn. Müellifin adı İbnü Saati. Peki üçüncüsü ise Ahmet Kuduri Kuduri müellifin adı. Kuduri. Peki kitabın adı el-kitabu, el-kitab, el-kitab. Şimdi şeriatta kitap dendiğinde ne anlaşılıyor? Kur'an-ı Kerim. Nahiv'de kitap dendiğinde ne anlaşılır? Siveveyh'in kitabı anlaşılır değil mi? Sibevey, Nahv'in babasıdır o. Siveveyh'in kitabı. Peki Hanefi fıkhında el-kitab deyince ne anlaşılır? Kuduri'nin metni anlaşılır. Kuduri'nin metni anlaşılır. Peki biz dördüncü metin de İmam Mevsili'yi koyalım. Kitabın adı da Muhtar Mevsili'nin Muhtarı diyelim. Peki İmam Mevsili Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'in görüşlerinden önce bu Muhtar metnini telif ediyor. Mevsil Irak'ın kuzey tarafından Mucemul Buldan'da Hamevi diyor ki Mu'camul Buldan nedir? Şehir ansiklopedisi. İslam şehirleri yok olmuş pek çoğu. Onlar neredeydiler? Özelliği nelerdi? Öğrenmek istiyorsan nereye bakacaksınız? Hangi kitaba? Mu'camul Buldan. Hamevinindir. Mu'camul Buldan. Orada bunun mevzusuyla anlatırken büyük bir şehir. Horasan'a açılan bir yer diyor. Irak'ın anahtarı, Irak'ın kapısı gibi bir Şehir diyor mevseli anlatırken Orada dünyaya geliyor Bağdat'ta 683 yılında Bağdat'ta vefat ediyor Daha sonra Dostlarımın çocukları bana Dediler ki bir de bunu şerh eder misin Önce muhtarı yazıyor Daha sonra el ihtiyar Diye bu muhtarı şerh ediyor Talebelerin Metin kitabı oluyor Bunu ezberliyor tabi talebe yani her medrese, her ilimde bir metin kitabı ezberler kardeşim. Ama şimdi biz inşallah bunu ezberler gibi okuyacağız. Allah Teala o noktada hepimize muvaffakiyet ihsan eylesin. Peki, bu kadarla iktifa edelim, başlayalım. Ukaddimetul muhta. Şu ukaddimesini hızlı geçelim. Arkadaşlar. Ee, şeye kadar gelelim inşallah elhamdülillahi ala cezili na'mayhi yani artık elhamdudaki ham el istigrak içindir, lam taksis içindir onları demiyoruz değil mi? İlk derste onları biliyorsunuz elhamdülillahi ala cezili na'mayhi yani ihsanı bol olan ham, ihsanı inamı bol olan Allah azze ve celle'ye aittir cezil, çok yani olan e, na'ma ihi ihsanihi demek. İhsanı çok olan Allah azze ve celle'dir. Hamd ve senâ bütün hamdler Ahmedu ala celili ala'ihi. Ala'nin cemisi, ilanın cemisi. Ne demek? Nimet, nimetler demek. Ahmedu ala celili <gülüyor> ala'ihi yani nimetlerinin büyüklüğü karşısında ona hamd ediyorum. Ahmeduhu ala celili alaihi ve eşkuruhu ala cemili belaihi yani cemili bela belaun hasanun demek Belaun cemili belaihi demek yani onun aşkuruhu ala cemili belaihi keremine, ihsanına lütfuna Allah Azze ve Celle'nin şükrediyorum. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ شَهَادَةً اُعِدُّهَا لِيَوْمِ لِقَائِهِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هو. Ondan başka ilah olmadığına şehadet ediyorum. شَهَادَةً اُعِدُّهَا لِيَوْمِ لِقَائِهِ Bir şuurla, bir bilinçle yapıyorum ki اُعِدُّهَ شَهَادَةً اُعِدُّهَا o şahadeti uidduha hazırlıyorum. Niçin? Li yawmi liqa'ihi. Rabbimin huzuruna gidince o şahadeti buradan oraya hazırlıyorum. Beni kurtaracak o şahadeti yapıyorum yani. E la ilaha illa hu ve şahadaten uidduha uidduha. Zamine nedir? Uiddu şey'in şahadaten. Uiddu eş yani li yawmi liqa'ihi ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu seyyidü rusulihi ve khatamu enbiyaihi sallallahu aleyhi ve ala ve ashabihi ve sıfiyai peki şimdi ne demiştik besmele sonra hamdele sonra salvele değil mi her işe böyle başlıyordu besmele hamdele salvele besmele sonra hamdelesi Efendimiz aleyhisselam'a salat ve selam da bulunuyor. Ve şahdu şahit ediyorum ki yine enne Muhammeden abduhu <gülüyor> Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kuludur. Önce onu söylüyoruz değil mi? Tevhid burada başlıyor. Hani miraca çıkınca efendimiz aleyhissalatu vesselam Cenab-ı Hak bime usherrifuk. Sen neyle teşrif edeyim? Allah resulü kul olmakla buyuruyor. Kulluk, Allah'a kulluk. Üstad ne diyor? Halis hürriyeti Hakka kullukta arayan adam. Hali sürriyet nerede? Allah'a kulluksa Allah'a kul olabildiyse o bütün kulların esaretinden kurtulmuştur. Artık paranın, makamın, mevkiinin, rütbenin değil. Kimin kulu? Allah'ın kulu. Allah'a hesap verecek. Peki abduhu ve rasuluhu, onun rasulü, seyyidu rusulihi, bütün peygamberlerin de efendisi. Evet, ve khatamu anbiyaihi, nebilerin sonu, mührü Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi, ashabına ve asfiyaihi, asfiyasının seçkin dostlarının üzerine olsun. Wa ahmeduhu. Yine o Allah'a hamd ediyorum. Ala an wa ahmeduhu ala an cealeni Sanene sunnetihi waqtafahu Sunende olur senende olur ve ahmaduhu ala an cealeni O Allah'a hamd ediyorum ki ala an cealeni mimmen seleke senene sunnetihi Yani onun sünnetinin yoluna girenlerden beni kıldığından dolayı waqtafahu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edenlerden onun sünnetine bağlananlardan beni yaptığından dolayı da Allah'a hamd ediyorum. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyesine ne demek seniyye? <gülüyor> Er-Rafi'a demek değil mi? Er-Rafi'a seniyyesine seniyye Er-Rafi'a yüceltilmiş, yüceltilmiş yani Ali'nin sünneti değil bak dikkat et. Hasan'ın sünneti değil. es sunnetus seniyye. Sünneti seniyye, rafi'a, yüceltilmiş Allah Resulü'nün sünneti. Peki ve vardı şeriata başka Cenab-ı Hak bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna tabi kılanlardan yaptı diye hamd ediyoruz. Başka neden? Yani جَعْلَنِي مِنْ مَنْ سَلَكَ جَعْلَنِي مِنْ مِنْ مَنْ وَرَدَ شَرِعَةَ شَرْعِهِ şeria, Şeria burada menba anlamında menba. Şer'ihi şeriat. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı şeriatın menbaasına varanlardan yaptı diye. Yani kapitalizmaya, komünizmaya gitmedik elhamdülillah neyiz? Sadece Müslümanız diyoruz. Başka bir ideolojiye ihtiyacımız yok diyoruz. Allah Resulü'nün membası bize yeter diyoruz. Wa varad shari'ate shari'hi frawahu. Ne yaptı? Allah da sizi orada kandırdı. Susuzluğunuzu giderdi. Ha? İşte bütün bunlardan dolayı frawahu onu suya kandırdı. O memba gelince Allah Resulü'nün şeriatın membasına. Hani oraya gidenlerden Allah bizi kılınca orada kandırır sizi, bandırır sizi suya, doyarsınız artık kimseye ihtiyacınız olmaz. Peki Ahmedu hu hamdemen, ni'amuhu ve ammetu Efendim Allah Azze ve Celle'ye kimlerin hamdi gibi hamd ediyorum? Hem yani böyle elhamdülillahi Rabbi'l-alemin diyor ama mahlasından uzak haberdar değil, nasibi yok o manada, öyle değil kim gibi hamd ediyoruz yani şimdi Cenab-ı Hak 800 öğrenci arasından siz seçildiniz buraya geldiniz, o zaman bu bir hamd vesilesi diyorsunuz ki, bu sıradan bir hamd değil ya Rabbi, nasıl bir hamd ediyorum, hamdemen gamaratuhu ni'amuhu ni'am, nimetin cemisi yani o nimetlerin örttüğü, sardığı gamara setara, gatta ya da gattatvu, sardığı kuşattığı o adam yani nimetlere gark olan nimetlerin kuşattığı kişilerin, ariflerin, alimlerin hamdi gibi ve ammetvu atayahu Allah'ın ihsanlarının e, efendim kuşattığı e, içine aldığı nimetlerin sardığı kişilerin hamdi gibi. Peki ve <gülüyor> ba'de kalalım. Buradan devam edelim. Şimdi ikinci dersimize geçelim. yani bu yine hızlı bir şekilde bu mukaddimeyi okuruz. Oradan kitab-ı taharetten itibaren metinden okuyacağız. Ama aşağıdan delilleri de şer edeceğiz, yani izah edeceğiz. onları da bakacaksınız. Peki, estağfurullah ve etubu elhamdülillahi Rabbil alemin.